Derdi Allah'ı anmak olan, derdi Kur'an'dan bir ayet anlamak olan, derdi dinimden bir kelime öğreneyim, derdi mümin kardeşlerimle beraber bulunayım olan, Müslümanları meleklerin nasıl kuşattığını anlatmak istiyoruz. Böyle bir meclise Allah'ın ne büyük değer takdir buyurduğunu konuşmak istiyoruz bir gizli ve ebediyen cevabı verilemez soru sormak istiyorum. Böyle on kişiyi kuşatan o melekler göklere kadar honi gibi o kuşatmayı sürdürüyorlar. Uzayın derinliklerine kadar gök on bin metre yüz bin metrelik mesafe değil. Gök diye bir şey yok aslında. Boşluk var. Gök yukarısı demek. Arşa kadar yükseliyor bu. Kaç melektir bunlar acaba. Böyle bir hadis dersini, bir riyaz-ı salihin dersini kaç milyon, trilyon, kaç trilyon melek izliyordur acaba? Yok, böyle bir sorunun cevabı yok. Rakam yok ki. Kaçla kaçı çarpacaksın? Bir meleğin hacmini mi biliyorsun? Allahu Teala'nın meleklerinin sayısını tahmin etmek Varsayım olarak ortaya koymak mümkün mü? Hayır. Milyon rakam değil. Milyar, basit rakamlar bunlar. On bin, yüz bin, milyon bin, milyar bin filan bunlar insan rakamları. Allah'ın ne melekleri sayılır, ne de yarattığı sinekleri sayılır. Rakam insan için geçerli. Bir zikir meclisinde, bir Kur'an dersi okunan mecliste, Beş tane kadının oturup Rabbimizi öğrenelim Allah'ımızın kitabından bir ayet öğrenelim diye Oturduğu mecliste Ne kadar melek bulunduğunu Ne kadar trilyonca meleğin Göklere kadar Onları kuşattığını tahmin eden de Akıl yoktur Neyini tahmin edeceksin bunun Veri yok ki elinde Santimetre karesine şu kadar melek düşüyor Demiyor ki sana allah Teala Dedi diyelim santimine şu melek düştü metrekaresinde şu kadar melek var nasıl göklere kadar bu rakamı çıkaracaksın bu hesap ancak cennette anlaşılır ne muhteşem ne kalabalık kitlelerle üç kişilik büyük toplantılar yapılmış bu inşallah Firdevsler'de anlaşılacak adın cennetlerinde anlaşılacak şu kadarız henüz 3 kişiyiz 5 kişiyiz zannettiğimiz toplantıların katrilyonlarca tutanakçısı önünde yapıldığını inşallah Havzu Kevser'de anlayacağız. Şimdi sayarsan 3, 5, 10 boşuna meşgul olursun.